Herkese güzel pazarlar. Ee, ben Salihha Ben de Papatya. Ee, açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınında Grizin olarak buradayız. Bu güzel pazar gününde. <gülüyor> böyle Açık Radyo'ya böyle samimi bir şekilde destek verelim dedik. Sizden de destek bekliyor çünkü radyo. Nasıl peki destek olacaklar? Valla telefon ediyorlar benim bildiğim kadarıyla. Göremediğim bir yerde ama buradan görebiliyorum. Karşına koydum dedi <gülüyor> Hadi ya Didem. Tamam 0 12 343 41 arayarak başlayabiliyorsunuz destek vermeye. Küçüğü büyüğü yok. Yani, Destek radyo, destektir diyoruz ya. Radyo yani. neyle yaşar? İşte uğrayın. Sizinle uğrayın, bizimle beraber şey yaşar. <gülüyor> Mesela müzikle de yaşar. Müzikle yaşar. Ha biz bugün ne? bir müzik listesi getirdik Getirdik mi? yani böyle çok karışık bir liste oldu. Ama hmm. sevdiğimiz dört beş tane parçayı seçtik. Biriyle başlayalım mı? Başlayalım. Ne dinliyoruz? Sushi ile Raman, Love Trap. Bizim hep dinlediğimiz Grizzin'de de <gülüyor> ofiste falan. Yıllardır. Parça. us so deeply Radyo, dinleyici destek projesi özel yayınında Grizinle birliktesiniz. Sushi ile Raman dinledik. Love Trap. Peki Papatya, bizi ilk defa dinleyenler, bilenler, kim bunlar diye düşünenler olabilir. Şimdi açık radyo. Muhtemelen oluyordur zaten. Grizine.com adresinde bulunan üç senelik bir kültür sanat sitesiyiz. Hı hı. Nasıl ne yapıyoruz orada? Ne? ne yapıyoruz orada? Özgün içerikler yayınlıyoruz. Ne gibi? Mesela en son projemiz meyhane sohbetleri var. Ee, sanatçıları ya da işte sanatla alakalı insanları bir rakı sofrasında bir araya getirip e, sohbet ediyoruz. Ve bunu hem yazılı hem video olarak yayınlıyoruz. Hatta bunun e, zannediyorum üçüncüsüydü Kırıkayla yaptık. Dün kırıka buradaydı ve süper eğlenceliydi. <gülüyor> hani, <gülüyor> Burada değil ben ama böyle <gülüyor> dinlerken. Ee, böyle şeyler yapıyoruz. Festivallere gidiyoruz. Ulusal, uluslararası. Hatta... Geçen yaz, <gülüyor> yazın sonunda e, açık radyoda nasıl böyle haşır neşir olduğumuzunda örneğin örneği yani hani bir tane benim festival. böyle hani geçmiş var da hani uzun süredir <gülüyor> bu kadar haşır neşir olmamıştık herhalde. <gülüyor> e, e, i̇şte Didem'i hepiniz biliyorsunuz camın arka tarafında bizi böyle dinleyen <gülüyor> yeter artık hadi diyen <gülüyor> Didem ve Gözde ile birlikte horon ettik efendim. Yayla, duttum, horon ettik. efendim duttum, yayla festivalinde. yayla festivalinde. Ee, ...orada hem Açık Radyo hem Grizzin olarak bulunup... ...eğlendik ya. <gülüyor> bayağı eğlendik, bayağı ıslandık, güzeldi. Grizzin böyle şeyler yapıyor, projeler yapıyor ama alanı kültür, sanat... Evet. ...eğlence diyebiliriz herhalde ve alternatif olan gene hani böyle... Alternatifle belki şöyle toparlayabiliriz hani etkinlik sitesi değiliz ama etkinlikler hakkında bilgi veriyoruz. Sadece bizim gitmek istediğimiz veya okumak istediğimiz işler üzerinden hani gitmek istediğimiz konserler, gitmek istediğimiz sergi açılışları, gitmek istediğimiz filmler. filmler. Bayağı istediğimizi yapıyoruz Sadece yani. istediğimizi yapıyoruz ama yani bizi takip edenler de bizim sevdiklerimizi sevenler ya da biz acaba neyi seviyormuşuz diye bizi merak edenler oluyor bir bakın. İsterseniz. Bana şey gibi de geliyor. E, hani yapı itibariyle açık radyoyla birlikte düşününce. Hani o kolektif yapı. Aynen. E, hani birlikte üretmek falan. Her şeyi dönümlere. birlikte yapalım. yemeği de birlikte yapıyoruz. Beraber onu da beraber tüketiyoruz. <gülüyor> ee, festivallerden bahsederken hemen geri döneyim. Belki de parça girmek olabilir mi? Olmaz, Olmaz mı? O zaman geri dönmüyorum ben. <gülüyor> Gittiğimiz festivallerden biri de iki sene üstünse gittik Ziget'ti. Geçen hmm. sene Ziget'te Çiğdem'le gittiğimizde bir grup keşfettik de bir senedir onu deli gibi dinliyoruz. Az sonra gelecek Firkin'den evet, ama Fikim'den hangi parça Dinleyeceğiz keep on drinking dinleyeceğiz ama... Firkin'le zıbıtmadan önce bu pazar gününde evinizde <gülüyor> ya da her ne, neredeyse, neredeyse. E, Açık Radyo'yu arayıp destek vermek isteyebilirsiniz. Numaramız 0212 343 4141 ya da açıkradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak desteğinizi verebilirsiniz. Şimdi Firkin'den dinliyoruz. Keep on drinking. Keep on drinking. ...oturduğumuz yerde zıplamaktan yorulmuş olabiliriz. Ben biraz nefes nefese kaldım herhalde. Yani. <gülüyor> Firkin'den dinledik. Keep on drinking. Açık radyodasınız. 94.9 Açık radyoda. Grizin'le birliktesiniz. Papatya ve Salihayla Grizin adına diyelim. Biz bayağı kalabalığız aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu Firkin'le tanışmayı anlatsana Papatya ya. Ben orada değildim ve siz Çiğdem'le Ziget'te bayağı eğlendiniz. Bayağı ve... eğlendik. Evet. Blues sahnesi vardı ve biz o bu, ilk defa bu sene olan bir sahne blues sahnesi... ...ve orayı keşfettikten sonra her gün oraya gitmeye başladık Çiğdem'le. Ee, akşam işte son grup çıkacak, bekliyoruz, bekliyoruz, çıkmıyor. En sonunda birileri geldi işte tekrardan bir line check yapıyorlar. Ben de Çiğdem'e döndüm. Galiba eğer çıkarlarsa yani line checkleri tamamlanırsa çok iyi bir grup çıkacak dedim. <gülüyor> biz sonra bir yarım saatini dolandık falan tam sahneye çıkarlarken şans eseri tekrardan buluştuk onlarla ve inanılmaz güzel bir konser dinledik. Ardından da Çiğdem'e şey böyle tanışalım mı tanışalım röportaj yapalım mı yapalım. Hadi gidelim hadi kulise gidelim falan. Ama şey Ziget'in işte güvenlik görevli falan hayır giremezsiniz falan. Neyse işte Çiğdem çağırdı çocuğun adını hatırlamıyorum <gülüyor> solisti. Onda konuştuk ya gelin ya içki ısmarlayayım size bilmem ne falan. Tamam ya görüşürüz biz bir de Türkiye'ye de gelmek istiyoruz nasıl geliriz falan diler. Tamam biz ayarlayacağız yapacağız edeceğiz. Ve <gülüyor> macera başladı. <Ve> Grizzin'de <gülüyor> macera başladı biz bunları nasıl getiririz? diye. Ya çocuklar her koşuda gelmeye tamamlar. Hostelde kalırız dediler. Sizin evde kalırız hiç sorun değil. Bir tekrar hani uçak biletini ödeyin. Cüzi de olsa bir kaşe verin. Geliyoruz yani. Hı hı. bulamadık o cüzi kaşeyi. Yani şey <gülüyor> falan oldu. Detaylar bayağı eğlenceli. Eee böyle devamlı yazışıyor işte Firk'indeki elemanla falan. İşte yol parasını sponsor bulsak, kalacak yer, oteller fiyatları aralanıyor falan böyle ve çok pahalı böyle dedik hostelde kalsalar ne olur ki bence kalırlar falan filan böyle söyledik kalırız sizin evde bile kalırız hiç fark etmez falan dedi Biz, abi ne güzel falan sonra mekan bulamadık önce evet mekan sorunu oldu yani neresi olabilir hani çok tanıdık bir grup değil ama bir yandan çok eğlenceliler ve hani doladabilir falan filan e sonra mekan bulsam böyle acayip kiralar isteniyor falan e, derken greezim böyle i̇şte. Bir dahaki Bahar'a. <gülüyor> bir de grubun asıl olayı Patrick Day'lerdi. Çünkü ha, en evet, son işte Almanya'da şey konser mi? verdiler. Hani hatta şey dediler. Şimdi Almanya'da biz ayın hatırlamıyorum Patrick hmm. Day'i. Ertesi gün de size gelelim falan <gülüyor> oradan dediler. Biz de onu istiyoruz ama bakalım inşallah. Destek dedik. Belki bu sene de dikkate gelirler ya. İki kere. Ha. Macar zaten onlar. Hmm. Her şey olabilir. Olabilir. Destek demişken. Hemen mi? Nasıl destek? Açık Radyo'ya nasıl destek olunuyor? Nasıl desek? <gülüyor> nasıl desek? E, 0212 343 41 arayarak ya da radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak destek olabiliyorsunuz. Ya da yeni mekanları depodaki, depo, hala depo benim için burası. <gülüyor> Tophanedeki e, Açık Radyo'ya gelip kapıyı çalıp ya biz destek olmak istiyoruz da diyebilirsiniz. Öyle diyen de var. Kapıları açık. Diye kapılar açık. E, şimdi yine bambaşka bir şey dinleyeceğiz. <gülüyor> Grizzin'in e, sevdiklerinden Gevende'den geliyor Kadıbos'tan <gülüyor> I'll never Come in this the lady before the night. In my so. That's the Over all deinem aladen sale dimenach un los zum mond aneme allun sadan halatske kelap in der vorderhand und das so blende nass inematapul der vordermor und es bloß soll an mir zu worden kolabenaiser Bye. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bunu söyleyince böyle şeyi hatırlıyorum. Ee, buraya işte Açık Radyo'ya ilk işte staj yapmaya gelip sonra burada işte e, Açık Dergi programındaki program zamanlarını hatırlıyorum. E, Deniz o zaman galiba şey yapmıştı, yaptırmıştı. 94.9 Açık Radyo. Anonsları böyle <gülüyor> kaydetmişti ve şey e, bunları <gülüyor> anlatan Salih. Bu arada. Ha bunları anlatan evet Salih. <Gülüyor> <Gülüyor> ve böyle şeyi söyleyemiyordum Ya da böyle açıkradyo.com diyordum ama cık, Com mu com mu ne yapmak lazım falan 94.9 mu yoksa 94.9 mu diye böyle çıldırttığımı hatırlıyorum <gülüyor> Muhtemelen hani çıldırmamıştır ama Benim için bir, bir de böyle tıfıl yiyemeyi falan filan böyle bir haller ve komikti Sonra işte Volkan O zaman işte açık dergisi Volkan Balkan, Sona Ertekin ve Eraslan Sağlam'dı Ve Volkan beni ...son ayla Eraslan'ın olmadığı bir gün... ...hadi yayına geliyorsun dedi. <gülüyor> nasıl yayın yani? falan filan. İçerik hani hazırlıyormuşum falan o zamanlar böyle. Yok dedim ben almayayım yani sen hani kendin şey yapıver falan. Sonra ben yayına çıkardı. Ee, nasıl panik dediğimi ve böyle şeyi hatırlıyorum... Böyle ...dil sürçmeleri. Ay ismi yanlış mı okudum acaba ne oldu falan panikleri. Bu komikti. Ee, ve hani... Sonra burada şimdi tekrar böyle canlı yayına gelmek nasıl heyecanlandın Salya anlat bakayım ne hissediyorsun? Bugün mü? Bugün çok heyecanlandım. <gülüyor> ya şey, e, heyecanlandım tabii ya. Ben yani hani güzel, ne güzel falan diye. Be. Tabii karşımda Didemin olması beni biraz e, ayrı heyecanlandırıyor diye. <gülüyor> Demin siz eee dinlerken bu muhabbetleri yaptık da Didem böyle ya benden korkuyor musun ben hiçbir şey yapmıyorum ki <gülüyor> dedi de yani korkmuyoruz da böyle bir hani bir, bir Didem var orada. Bir, bir, bir saygıdan çekinme <gülüyor> diye böyle e, açık radyo anılar diye böyle şeye girebilir miyim acaba? Evet telefon çalıyor galiba. Ay yaşasın destekçi. <gülüyor> Bence sen anılardan devam et Anılardan de oradan <gülüyor> devam et. Güzel bir alan buldun, oradan kop. <gülüyor> tamam, bir de şeyi anlatayım o zaman. Bu da hani garip de ee, kulis seslerini işte yapıyorum Erasmandan devraldım ve haftada bir. O zaman ilk önce iki haftada birdi program, iki haftada bir oyun izliyorum. Zaten tiyatroyu seviyormuştu ve bir gün tiyatrocu olacağımı zannediyorum falan böyle. Ee, bir süre sonra sonra işte mühendis ben... olmaya mı karar <gülüyor> ver? Altın bileziğimi taktım koluma. <gülüyor> sonra. E... Sonra program şey olmaya başladı haftada bir kulis seslerine döndü ve ben her hafta oyun izliyorum. Artık da kusacağım yani. <gülüyor> ve röportajlar şey olmaya başladı. Ee, yani bazı oyunlarda dinliyorum ve çok kötü geliyor. Direkt böyle e, oyundaki roliniz neydi bilmem neydi falan. Eraslan'dandı galiba. İlk program ilk yayınımdan sonra şey gelmişti. Ee, Hala çok iyi güzel ama. İlki için çok biraz şey olmuş, cıvık olmuş ama hani ona biraz dikkat et falan. sonrakiler yani hep aynı sorular pek olmasın falan diye böyle. <gülüyor> aynı sorular derken? Ya, eğer e, hani o hafta iki üç tane oyun izlediysem ve hani çok da bayılmadıysam oyuna, çok merak etmediysen bir şeyleri. Böyle tipik şey yapıyordum hani röportajı yapayım da gideyim ha. gibi bir şey oluyordu ve o kötü Klişe oluyordu. Klişe sorular, çalışılmamış, hani, İşte içeriye, oyunun konusu ne, rolünüz ne Anladım. gibi bir soru soruyordum. Ama böyle beğenmeyip ben bir tane daha röportaj yapayım. Siz onu yayındayın diye böyle şeyler oluyordu. Bizim Grizin için yaptığın ilk tiyatro röportajı da biraz komikti hatırlarsan. Aa, hatırlamıyorum neydi? İtü'deki korkuyu beklerken. Oh no. Evet şey e... seyyar sahnesini. Evet. Tehlikeli oyunlar. Ha, tehlikeli oyunlar pardon. Muhteşem bir oyun. Ve böyle bir seyir sahneyi çok seviyorum zaten hani çok heyecanlandıran bir ekip. Onların da desteğe ihtiyacı var tiyatro medresesi <gülüyor> diye böyle onu da söyleyeyim. Ee, i̇şte böyle oyun çok güzel falan ve papatya işte anlattım. Gidelim evet, röportaj, evet, röportaj yapalım. yapalım falan ve biz böyle o zaman işte hani değişik bir şeyler ilk defa başlıyoruz o zaman. Video, prodüksiyon, işler yapmaya evet. kendimizi yapıyoruz her şeyi. 2010'un başı falan yani. Evet. Yani kamerayı alıyoruz, evet. mikrofonu alıyoruz. Birilerinden ödünç alıyoruz bunları bu arada. Tabii. Yani kendimiz çekip, kendimiz kurgulayıp falan falan. Gittik papatya ile, işte ekip hazır falan ee, kaydettik. Ben videoya çektim, ses kaydı Saliha'da. Ve ben ee, mikrofonu kapatmışım, açmamışım. <gülüyor> ses yok, röportaj Se yok. Ses yok, <gülüyor> görüntü var falan böyle. <gülüyor> yani abi Erdemler anlayışla karşılıklar Allah'tan ama yani böyle o çok güzel oldu şahane şeyler konuştuk bak konu oradan da oraya gitti falan diyoruz. Çünkü böyle gayet spontan yani hani röportaj Bayağı da güzel bir şey. röportaj olmuştu şaka maka ama o günden beri saliye röportaj yaptırmıyoruz. Benim bir de öyle şey hikayem var ya ee, ablamın işte çocuğu doğarken ailedeki ilk bebek falan filan. İlk hani böyle çocuğu gösterirler ya... ...şimdi hastanede moda işte doğar olmaz ...işte bebek odasına alırlar falan. Benim elimde kamera... ...ve ben kaydediyorum. Hatırladım. Ve kaydetmiyorum. <gülüyor> Bayda duruyor. E, Aklınızda bulunsun Sariha'dan <gülüyor> herhangi bir kayıt istediğinizde... ...istemiyorsunuz. Ben ama canlı takılın ya. Sariha'dan <gülüyor> her zaman yardım ve destek bekleyebilirsiniz. Mesela evet. açık radyonun... rica ettiği gibi. Hmm, evet <gülüyor> diye böyle kaldım yalnız. E, benden destek isteyebilirsiniz... ...tabii ama... <gülüyor> <gülüyor> <senin>. <gülüyor> Ee, siz destek olmak isterseniz eğer Açık Radyo'ya e, 0212 343 4141 ne oldu? Telefonu arıyorsunuz ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıkladığınız anda hop destek Açık Radyo'da olacak. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi e, <gülüyor> <gülüyor> Griz'nin marşı <gülüyor> diye böyle söyleyebileceğimiz günün anlam ve önemine yakışır bir parça olduğunu düşündüğümüz Aleo Black'tan I Need a Dollar Thank you. sat the bottle 94.9 Açık Radyo'da Grizzin'den Saliha ve Papatya ile birliktesiniz. Merhaba ben Papatya. Az önce dinlediğiniz parça da How to Make It in America adlı bir dizinin soundtrack'ıydı. Aslında şey, jenerik parçasıydı. <gülüyor> ee, ufakça diziden bahsetmek istiyorum. Brooklyn'le böyle iki tane gencin yaratıcı işler yapan, yok efendim grafikler, yok efendim kreatif... E, tişörtler yapan ama bir türlü tutunamayan iki gencin ve onların arkadaş çevresinin hay hayat hikayesi. Tabii ki Amerika'da tutmayınca iptal olan bir dizi. Fakat biz kendi yaşadığımız, hayatımıza çok benzettiğimiz için böyle delicesine izliyorduk. Hmm. Fakat işte o da iptal İkinci oldu. İkinci sezon iptal oldu. İkinci sezondan sonra iptal ha, oldu. Eyvallah. Şimdi İtan... de bizim yeni mesela yeni bir projemiz var. Art Walk İstanbul diye. Nedir bu Saliha'cığım? Şimdi hani Grizin e, Grizin.com dışında bir şeyler yapıyor dedik ya programın başında Artwalk İstanbul da onlardan biri e, hani benzer ya terim Artwalk terimi zaten hani dünyada birçok yerde kullanılan bir terim ama Artwalk İstanbul İstanbullu e, sanat üzerinden tekrar okumaya tekrar hani keşfetmeye yönelik bir proje diyebiliriz. Ne yapıyoruz? İstanbul'u dört bölgeye e, ayırdık. Zaten aslında ayrılmıştı kendisi. Zaten için, ayrılmıştı ama hani şeyden New York'tan ya da Berlin'den biraz daha farklı bir havası olduğu için İstanbul'un şey sanat galerileri, sanat kurumları yerleşimi bağlamında hani böyle tek bir bölge yok. İstanbul'da farklı bölgeler var deyip e, şimdilik dört bölgeye ayırdık. Sadece değilim. Avrupa kıtasında. Avrupa kıtasındayız. E, Tophane Karaköy, Galatasaray, Galata Galata. ...Nişantaşı ve Akaretler diye böyle dört bölgemiz var. E, bu bölgelerdeki galerileri bir hani bir çeşit rehber, biz eşlikçi de diyoruz... ...hani konunun uzmanı bir rehberle e, gezip e, sanatçılarla tanışma imkanı oluyor insanların. Sanatçılarla tanıştırıp işte katılımcıyı, galericiyle bir araya getirip... E, ben şimdi haritanız var mı? Ben kendi kendime gezemiyor muyum yani? Kendi kendinize gezebilirsiniz. Efendim? <gülüyor> Ya kendi kendine gezebilirsin tabii ki. Hani buna benzer zaten hani art de var burada e, İstanbul'da. Ama e, işte bunun hani özel olan tarafı senin e, sergi galeri hakkında fikrinin oluyor olması sanatçıyla direkt birebir bir araya geliyor olman galericinin her galeride şey değil galerici çıkıp anlatmıyor ya da ilgilenmiyor Hı -hı. yani hani frontesteki biri. Belki her gün var, ama var mı? Her gün yok şimdilik. Yani eğer özel tur istersen istediğin zaman var aslında. <gülüyor> e, şimdilik cumartesi günleri var. Her cumartesi saat 1 ile 4 arası. Çıkıyoruz, yürüyoruz. Yürürken işte yolun üstünde atıyorum Tophane'den Karaköy'e inerken. Hani Tophane'nin tarihinden de böyle kısa bir bahsedip. Hani bu bir şehir turu ya da tarih turu olmadığı için. E, hani böyle genel bir bahsedip. Sonra sanat. Piyasaları ya da sanat anlamında İstanbul işte Tophane Karaköyün değişimi ne oldu? Burada neler yaşandı? Ee, işte Tophane'deki galerilerin işte oradan Karaköy'e gidişi, istiklale çıkışı, taşınmaları falan üzerine. Hani biraz böyle bilgiler verip şehirle de ilgili yani birkaç bilgi verip işte şu kahveciyi biz çok seviyoruz. Şuradan kahve alın deyip e, sergileri geziyoruz. Ee, dediğim gibi isteyen hani soru sorabiliyor. Ee, peki bir şey soracağım. Mesela e, Tophane Karaköy, Karaköy Rot. rotası hı hı. üzerindeki bütün e, galeriler mi geziliyor yoksa bir seçme yapıyor musun? Nasıl bir seçme Şöyle, yapıyorsun? E, yani rotalarda genelde baktığında akaretlerde beş tane galeri var. Çok fazla galeri yok ama. Tophane Karaköy Galatasaray Galata ve şey üzerinde işte Nişantaşı üzerinde 13-14 tane galeri var bir rotada. E, ...dolayısıyla hani bütün galerileri gezmen çok şey <gülüyor> olmuyor yani böyle overload olma hali oluyor ki onu da denedik. Yani hani bütün galerileri gezelim, hepsinde vakit geçirelim falan filan ve beş saat falan sürüyor. Hem e, de herhalde farklı konseptlerdir, Dolayısıyla şey yapıyoruz, yoktur. aynen hani böyle çok karışık gidiyor. O yüzden biz e, her rotada altı yedi tane galeri seçiyoruz e, ve bunları sergilerine göre seçiyoruz. O yüzden her tura geldiğinde farklı bir şeyle... Farklı bir galeriye gidebiliyorsun ha yani Bir yani. kere geldim bitti anladım olacak İl, bir şey değil Çünkü sürekli güncelleniyor Aynen hem sergi güncelleniyor Hem şey e, güncelleniyor işte seç, Gidilen galeri güncelleniyor Hani çağdaş sanatsa çağdaş sanat Ya da işte video art varsa Hani videoların olduğu hepsi o tatta olsun Ya da işte bir konu belki Hani sergi konuları sanatçıların e, Kullandığı temalar Belki üzerinden O şekilde seçimler yapılıyor Arada bir kahve molası veriyoruz sohbet ediyoruz ee, ...ve bunu işte Kasımda ...ve galiba beri... bunu da Tophane İstanbul'da karıştırmıyoruz... ...Tophane Art Walk... ...bugün, bugün <gülüyor> Tophane Art Walk var bu arada... ...bütün galerilerin açık olduğu bir gün... ...hani aslında Tophane'de Tophane Art Walk... ...isim benzerliği oluyor tabii... ...ama onun hani orada bir rehberli bir tur gibi bir durum yok... Yani ...galerilere açık... ...Saliha Hanım Art Walk İstanbul... ...peki buraya nasıl ulaşıyoruz... ...artwalkistanbul.com adresinden ulaşıyoruz... Ee, ...eğer rezervasyon yaptırmak isterseniz... ...çünkü rezervasyon gerekiyor... Katılım ve sınırlı olduğu için her cumartesi hello at artvolk istanbul.com adresine giriyorsunuz. Facebook'ta yine artvolk İstanbul olarak, Twitter'da artvolk İstanbul Instagram'da artvolk İstanbul olarak bizi buluyorsunuz. Peki ee, biz niye buradayız? <gülüyor> Çünkü Açık Radyo'yu seviyoruz. <gülüyor> Açık Radyo'yu seviyoruz. Açık Radyo'yu <gülüyor> desteklemek istiyoruz. O yüzden buradayız. Siz de istiyorsanız şayet 0212 343 41 41 numaralı e, telefonu arıyorsunuz. AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklıyorsunuz. Ee, Olmadı buyurun gelin bekleriz. Çay ikram ederiz. Şimdi e, Didem'in seçtiği bir parçayı dinleyeceğiz. Pagadalusya. Pagadalusya'dan. Bir şey dinleyeceğiz. <gülüyor> Kaçırdım parçayı. Ha, tango. Ta Oo! Çok güzel bir şey dinleyeceğiz. Tangoymuş diye böyle. Hadi Didem çal. Krizinden Papatya ve Saliha'yı e, dinlediğinizi bu parça oymuş sanki. Ee, biz... Ne demek dinlediniz? Gidiyor muyuz? <gülüyor> gidiyoruz artık. Artık Hı -hı. gidelim. Yani. Nereye gidiyoruz peki? Nereye gidiyoruz? Emek sineması için buluşmaya gidiyoruz. Evet. orada. Saat 16'da Taksim tramvay durağında buluşma var. Gelirseniz hep beraber bir de emek sineması için destek yürüyüşü <gülüyor> yapalım. Evet kapatmadan önce... E... Ben taliha diyeyim. Ben de papatyagrizin.com'un temsilcileri olarak buradaydık. Gelme sebebimize hemen hızlıca geri dönersek 0212-343-4141'i <gülüyor> ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın. <gülüyor> Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği